Giyim tarzım. Merhaba, benim adım Aylin. Günlük hayatta rahatlık benim için çok önemli. Özgür olmayı seviyorum. Merhaba, benim adım Ece. Arkadaşlarımla rock konserlere gitmekten hoşlanıyorum. En büyük zevkim elektronik gitar çalmak. Selam, benim adım Eda. Bir şirkette sekreterlik yapıyorum. Tiyatro, sinema gibi popüler etkinlikler ilgimi çekiyor. Merhaba, ben Bin Nur. Nostaljik olan şeylere ilgi duyuyorum. Antika, en büyük tutkum. Merhaba, ben Eray. Klasik müzikten hoşlanıyorum. Her zaman şık ve bakımlı görünmekten yanayım. Merhaba, benim adım Figen. Bir şirkette halkla ilişkiler sorumlusuyum. Düzen ve disiplin benim için çok önemlidir.